Kapı Yazan İnci Aral Seslendiren Gülen Karaman Bir sokak köpeği sahanlığın kıyısına pislemiş. Recep Efendi... ...Nefise'nin uzattığı kaba süt boşaltırken... ...azıcık yere de dökmüş. Recep Efendi'ye Recep Bey demeli. Efendi'ye çok kızar. Terslenir. Ben... ...bugün bir buçuk kilo istiyorum Recep Bey var mı diye sorduğumda... ...hay hay efendim olmaz mı diye yanıtlardı. Oysa kaynana... ...iki kilo Recep Efendi dedi miydi süt yoktur. <Gülüyor> Merdivenlerde... Hep o bildik, alışılmış yanık yağ, soğan, betona vurulmuş su kokusu. Kışsa lahana eklenir bu kokuya, yazsa kızarmış biber. Yavaşça çıkıyorum. Tüm merdivenleri çabucak, basamakları ikişer atlayarak çıkarım ama... ...bu eve böyle çıkmaya alıştırıldım. Yedi yıl, yavaş, yavaş diye seslendi kocam ardımca. Kocam en çok yavaş sözcüğünü kullandı birlikte yaşadığımız sürece. ''Kapıları çarpma, yavaş.'' Koşma, yavaş yürü. Çocuğunu düşürürsün. Yavaş konuş, bağırma öyle. Radyoyu bu kadar açma be, yavaş. Gülüşüme, sevincime, mutluluğuma, coşkuma, kaygıma, sevgime yavaş dedi. Boğuyorsun, yavaşça, yudum yudum sev. Yatakta bile yavaş, annem duyacak diye çıkıştı. Dayanıyordum. Ya da bana öyle geliyordu ama bir de baktım. Yavaş yavaş ölmüşüm. Son kat. Az sonra zile basacağım. İkisi birden kim o diye bağıracaklar kapının ardından. Seslerinde bekleyiş, istek, kuşku. Ben diyeceğim usulca. Çığlığı basacaklar sevinçle. Annemiz gelmiş. Çabuk babaanne palto mu giydir? Babaanne yeni botları mı mı? Kapının ardından kaynanan. Durun be durun be şaşırtmayın insanı. Aceleniz ne? Bekliyor ananız işte. Diyecek. Kapının dibine almışlar Atatürk çiçeğini. ''Kocam onu getirdiğinde bir parmak boyundaydı. Evliliğimizin ilk ayları. Parmağımızla saksıdaki toprakta yer açmış. Onun parmağıyla mı, benimkiyle mi? <gülüyor> ne önemi var. O zaman ayrı iki yaratık değildik ki. Birlikte dikmiştik. ''Tuttu büyüdü. Şimdi küçük bir ağaççık. Ben onu balkonda tutuyordum. Orası daha uygun. Ama artık onun nerede duracağı benden sorulamaz.'' Her şey hazır. Pijamalarını ütüledim. Sabah erken kalktım. Sobayı yaktım. Ev iyice ısınsın ki üşütüyorsun çocukları diyemesinler. Nedense tüm olumsuzluklar benden yöneliyor onlara. Tavuklu pilav pişirdim çocuklarıma. Çok seviyorlar. Oyuncaklarını ortaya çıkardım. Aa bir de sulu boya aldım Cem'e. Çok sevinecek. Kapı açıldı. Eski kaynanam. Çocuklarım onun ardında kapı aralığından başlarını uzatmışlar. Ürkek, acı, Bulaşık bir gülümserlikle yabansı bana bakıyorlar Olağan dışı bir durum olmalı giyinmemişler Neşeyle Hadi giyinin bakalım tembeller Bugün almayacakmışsın Haftayaymış Neden? 15 gün oldu bugün cumartesi değil mi? Öyle ama boşanma kağıdında her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları yazıyormuş Bu ay uzun çekti Beşinci hafta bu Çok şaşkınım Hiç usuma gelmemişti bu Olamaz. E, bir ay dört haftadır. Saçma bu. Her on beşte bir almıyor muyum? Ne demek birinci, beşinci? Sesim yükseliyor. Engellenemez bir öfke içinde düğüm düğüm oluyor. Kulaklarımda uğultular. Haftaya alacakmışsın kızım oğlum öyle dedi. Hayır şimdi alacağım. Ben bilmem. Bana bağırma. E, usul usul anlatıyorum sana. Şimdi ne var sinirlenecek? Kendisi nerede? Ekmek almaya gitti, birazdan gelir. Kapandı kapı. Küçük oğlum, düş kırıklığı, özlem, sevgi yüklü bir bağırtıyla boğulur gibi. Anne! Diye seslendi öte yandan. Umarsız ama dayanıklı bir ses. Ağlamayacak belli. Dört yaşında daha. Biz ikimiz ne kadar erken öğrettik çocuklarımıza acıya direnmeyi. Oğlumun tombul bacakları kolundan sarkıp belimin girintisine uzanıyor. Ellerini yıkadım, suyu sever gülüyor. Banyodaki aynanın önündeyiz. Yuvarlak, pembe, olasıya güzel yüzü benimkine bitişik. Ağzımın, gözlerimin çevresinde ne de çoğalmış çizgiler. Ağlıyorum. Sizin ne değil ne? Parmakları tedirgin saçlarımı karıştırıyor. Huysuzlanıyor. O evde son günü. O aynaya son kez bakıyorum. Neden aynanın önünde ağlıyorum? Gerçekten acıyla ağladığımda yüzüme anımsamak mı istiyorum sonradan? Buradayım can. Bekliyorum dedim. Babanız gelsin konuşacağız. İyi dedi. Ama gitme. Geçmiş olsun dedi Yargıç. Adliyeden birlikte çıktık. Bugün taşınamam. Evde bir gece daha kalmamda bir sakınca var mı? Hayır... Kalabilirsin. Bak, önemli olan bu sonuçtan çocuklarımızın etkilenmemesi. Evet, haklısın. Bu yüzden dost kalalım isterim. Ben de isterim. Karara yazılanlar bizi bağlamaz. Senin işin olur, bende kalırlar. Ben bir yere gidecek olurum, sana bırakırım. Anlayışla yürütürüz. Çok doğal. İkimizin bu çocuklar. Merdivene oturdum. Ağlamayacağım yanıma sigara da almamışım. Oysa nasıl içim çekiyor şu anda? Bitişik dairede bir radyo bağırıyor. Bir sürü çalgı, hayvan bir sese eşlik ederken dayanılmaz gürültüler çıkarıyorlar. Bu daire benim ilk evim. Önce buradaydık kocamla. Kaynanam gelip de ev daralınca daha geniş olan şimdi oturduklarına geçtik. Eski evimde genç bir çift oturuyor olmalı. Radyoyu böyle açtıklarına bakılırsa bu kesin gibi. Ayrıca bu tür müziği dinlemek gençlere özgü. Kadının çocuğu yok. Olsa açmazlar bu denli. Yolda da olabilir. Sabahları salondaki güneşli pencere önünde, arkası yarın dinlerken patik örebilir. Ben patik örmesini bilmem ama o bilir kesinlikle. Cumartesi mutluluğundalar. Genç kadın mutfakta marul doğuruyor. Ocakta sahan köftesi var. Sahanın kıyısından fışkıran buhar camları buğulamış. Buzdolabını benim koyduğum yere koymuş olmalılar. Çünkü ben eşyalara en uygun yeri seçmeyi bilen bir kadın. En uygun yerde pencerenin yanıdır. Biraz boşluk bırakmıştır araya çöp kovası koymaya. Yoksa musluğun altına mı koyuyor? Ha Yalnız lavabonun deliği sıktı kanır. Sürekli telsüzgeç kullanmak zorunda o kadın. Küçük odaya iki somya koymuştur. Dallı güllü örtüler serilidir üzerlerinde. Aslında benimkiler öyle değildi ama... O genç geline öylesi yaraşır. Sonra tığla örülmüş orlon yastıklar da vardır koltuklarında. Ben sevmem, o sevmeli. Orlon örgü yastıkları seven bir kadın kocasını ve çocuklarını mutsuz edemez. Yemek masasını mutfağa sığdırmaya kalkışmasınlar sakın. Yok canım, böyle bir densizlik yapmış olamazlar. Salondadır masa. Kıyıları çivit mavisi kuka ile işlenmiş pembe etamin bir örtü vardır üzerinde. Benim öyle bir örtüm olmadı hiç ama... Olsaydı belki mutlu olurdum. Bir de vazolarıma plastik çiçekler doldurabilseydim. O kadının genç kocası üstünde diz yerleri bolarmış, çizgili pazen bir pijama. <gülüyor> Ama neden ipekli damatlık pijaması olmasın? Her neyse. Mutfak kapısında durup ee, pişmedi mi daha hayatım?'' diye soruyor. ''Şimdi canım'' diyor kadın. ''Al sen şu salatayı götür.'' Biz o evdeyken öyle şeyler olmadı. Çünkü sofra hazır olduğunda kocam hep gazete okur olduğundan yazı bitene dek beklerdik. Hem ben hiç geciktirmezdim ki yemiyi. Kocam da zamansız acıkmazdı doğrusu. Aslında tam tamına böyle konuşmamıştı olabilirler. Adam mutfak kapısına dayandıktan sonra söze şöyle de girebilir. Neriman, ne diyorum biliyor musun? Ne diyebilir? Hem niye Fatma değil de Neriman? Neyse Neriman ya da Fatma kocasına dönüp şöyle bir güler Söyle bakalım gene ne kurdun der Ama sıcacık sevecenlikle dolu Adam beğenecek misin düşüncemi bakalım diye sorar Gerçi biz kocamla bu tür şeyler konuşmadık sayılır Çünkü her şeyin en iyisini en güzelini kusursuzunu o bilirdi Bana niye sorsun Ayrıca düş kurmak da ona göre değildi Kursaydı... ...ya da kurabilseydik... ...belki böyle... Biliyor musun ne istiyorum? Ne? Birdenbire yaşlanıversek... ...o zaman isteyecek hiçbir şeyim kalmaz... ...mutlu olurum... ...o da olacak... ...yavaş yavaş... ...ama ben uyuyup uyandığında elli yaşımda olmak istiyorum... ...mutsuzluk senin usunda... ...bir şeyler yapalım... ...evimizi, eşyamızı... ...yaşamımızı değiştirmeye çalışalım... ...kendimizi yenileyelim istiyorum... Ben değişmem kızım, ben buyum. Çok şey mi istiyorum senden? Gereksiz şeyler. Ama yaşlandığımda bana salıncaklı sandalye alacaksın değil mi? Ne saçma şeyler kuruyorsun, ne olacak o? Fatma, söylesene der. Ne düşünüyorsun? Kocası, karyolayı duvar dibinden odanın ortasına çeksek nasıl olur diyorum. Ha? Neriman bir kahkaha atar. <gülüyor> Ey tanrım bu muydu? neden olmasın sevgilim der karyola kocamı ilgilendirmediğinden o bana böyle bir şey sormadı hiç sorsaydı belki ne olur gel yatağında yat neden oturma odasında yatıyorsun sanki yanında uyumak istiyorum ben çocukları düşünüyorum kızım sen onlarla yat ki gece açılıp üşümesinler hem sert yere alıştım karyola yumuşak tahta koyalım altına yahu ne gerek var ha orası ha burası Radyo apansa sustu. Peki ama niye? Niye sustu? Bir şey olmalı. Evet olabilir. Kocası mutfak kapısında dururken... ...Neriman dolabın alt gözüne eğilmiştir. İlahi Hüseyin demiştir bir yandan da çapkınca. Hüseyin de onu yakaladığı gibi... Ah, köfteler yanacak ayol demiştir Fatma. Söndür. Radyo. Kapatırım. Aslında... Benim kocam böyle yersiz ve zamansız şeyler yapmadı hiç. Ama belki yapsaydı kim bilir? Bu kapının ardında gerçekten bunlar mı var? Kapının ardında küçük karanlık bir giriş. Ben oraya açık yeşil kireçle badana etmiştim. Gene yeşil mi ki? Neriman kocasını her gece ayakkabılarını orada çıkarıp dolaba kaldırması için uyarıyor. İyi de ediyor. Ben hiç uyaramadım kocama ama suç bende değildi ki gerek yoktu. Kocam her şeyi benden iyi bilir, uygulardı. Gözlerim boz bulanık. Neyse. O evde benden sonra oturanlar mutlu ya. Yok, ağlamayacağım. Cam bile ağlamıyorken ben ağlayamam. Kocam, daha doğrusu çocuklarımın babası geldi. Beni görmezlikten geliyor. Niye vermiyorsun çocukları bana? Haftaya alacaksın. Zile bastı. Kapı açıldı. Çocuklarım, kaynanam göründü. Anne, gelecek miyiz? Çocuklar beni gördü. Hem ben, hem onlar hazırladık kendimizi. Şimdi alayım da haftaya almayayım. Kağıtta birinci ve üçüncü haftalar yazıyor. İyice oku da öyle gel. Oğullarım gözlerini kocaman açmışlar. Korkuyla bizi izliyorlar. İçeri girin oğlum hadi bakayım. Çocukları iteliyor. Ülkekçe direniyorlar. Anne! Diye bağırdılar bir ağızdan. Yardım uman bir çığlıkla. Buna benzer durumların sorun olmayacağını söylemiştin bana. Sorun filan yok. Haftayı alacaksın. Her şeyin bir yolu mı var. Kapı güm diye kapandı. İki çocuğumun bağırarak ağladığını duyuyorum. Var gücümle bir tekme attım kapıya. Sonra hızımı alamadım bir daha, bir daha, bir daha. Alt katlarda kapılar açılıp kapandı. Yan dairedeki radyo yeniden başladı. Bağırıyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Kapı açıldı, başını çıkardı. Uzatma git yoksa polis çağırırım. Yasal yoldan çözümleyeceğiz demek. Oysa yeniden mahkemelik olmamız gereksizdi. Ne yaparsan yap. Çekil git artık. Çocukları yatıştırmak gerek. Sesim çok az çıkıyor. Ama konuşuyorum. Yavaş yavaş istediği gibi. Hep düşünmüştüm suçlu ben miyim diye. Aklandım şimdi. Artık senin gibi bir adamın karısı olmamaktan öyle sınırsız bir mutluluk duyuyorum ki acılarım yok oluyor. Kapı yine vuruldu yüzüme. Bir koşu indim merdivenleri. Gün ışığına çıktım. Soluklandım. Eve varana dek dayanmalı. Koşuyorum. Evde ağlayacağım Hem de bağıra bağıra Pilav tenceresini çöpe boşaltmak geçti Usumdan bir ara sona caydım Yiyemem ya Götürüp Aysel'e vereyim Akşama bir yere kon gitmeli Çocuksuz bir yere